Merhaba, Çanakkale'nin Biga ilçesindeki 10 bin dönümlük tarım arazisini besleyen Gönen çayının zehir saçtığı ortaya çıktı. Türkiye'nin pirinç deposu olan bölgede tüm uyarılara rağmen önlem alınamıyor. Çayın 2015 yılında 50 bin dönümlük çeltik üretiminin yapıldığı tarım arazisini sulaması planlanıyor. Taraftan Ayfer Çalkırı'nın haberine göre 2015'te 50 bin dönüm tarım arazisini sulayacak olan Gönen çayı çevresinde arıtma skandalı yaşanıyor. Bigada, Güvem Alan, Kepekli, Gerlangeç, Koruoba, Sinekçi, Bozlar ve Sırcık köylerini sulayan Gönenc çayı 2013 yılında TÜBİTAK tarafından analiz edilmişti. Yapılan analiz sonucunda suya karışan kimyasalların suyu zehirlediği anlaşıldı. Sebebi ise bölgede bulunan 60 adet tabakhane, süt tozu ve bioenerji üretim fabrikaları fabrikaların çoğu arıtma tesisi kullanmadan. Kimyasal atıklarını olduğu gibi çaya bırakıyor. Suyun zehirlenmesine sebep olan tabakhanelerin bulunduğu alanda incelemeler yapan Gönen Ovası Sulama Birliği Müdürü Ziraat Mühendisi Aktan Çömlekçioğlu çarpıcı açıklamalar yaptı. Fabrikaların atıklarını çaya bıraktığı boruları bulduk, numuneler aldık diyen Çömlekçioğlu alınan numunelerin kimyasal maddeyi aratmadığını söyledi. Çömlekçioğlu sözlerini şöyle sürdürdü. Raporlarda da bu durumu ortaya Koymuşlar Zaten imza kampanyası başlattık, 5000'e yakın imza topladık, yetkililere ilettik fakat hiçbir değişiklik olmadı. Fabrika bölgesinde bulunan arıtma tesislerinin yüksek maliyet sebebiyle kullanılmadığını söyleyen Çömlekçoğlu, bu suyun kullanıldığı arazilerden en az 6-7 bin ton çeltik elde ediliyor, bu da 3-4 bin ton pirinç demek, Sofralara gelen kanserojen madde demek şeklinde konuştu. Toprak mahsulleri ofisinin verilerine göre tüm Türkiye'de 2013 yılında 900 bin ton pirinç üretildi. Düşünün 3-4 bin ton pirinç bu arazide üretiliyor. Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş ise konuyu meclise taşıdı. Konuya ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevaplaması sistemiyle bir soru önergesi veren Sarıbaş, önergede suyun iyileştirilmesi adına hiçbir işlem yapılmamasının Nedenini sordu. Bartın milletvekili Rıza Yalçınkaya, Amasra'da HEMA Endüstri AŞ tarafından yapılması planlanan termik santralde üretilecek elektriği çatal Türkiye'nin Enterkonect'e yani şebeke sistemine dahil etmek için 54 kilometrelik enerji iletim hattı kurulmaya çalışıldığını anlattı. Sadece Bartın il sınırları içinde kesilen ağaç sayısının 400 bin olduğu söyleniyordu. Yani Yalçınkaya, ağaç kesimi yapılan alanın Çevre Bakanlığı'nın yaptığı bir bölü 100 binlik Plana göre turizm ve tarım alanı görülmesi dolayısıyla bölgeye termik santral kurulamayacağını kaydetti. Alican Can Uludağ'ın Cumhuriyet'te yer alan haberine göre Enerji Bakanlığı'nın başlattığı çalışma kapsamında hattın 35 kilometrelik bölümünün ormanlık alandan geçtiğini ifade eden Yalçınkaya bu koridorlardaki bütün ağaçları kesiyorlar. Şu anda yaklaşık 12-13 çeşit ağaç türü ve bu hattın geçiş koridorunda kesime uğruyor. Kestane, kayın, meşe, ıhlamur, karaçam gibi ağaçlar... Bu gerilim hattının direklerinin dikileceği koridor içerisinde yok ediliyor. Sadece Bartın ile sınır içerisinde kesilen ağaç sayısının 400 bin olduğu söyleniyor. Bartın sınırı içinde mevkii olarak Sarıgöl, Göldağ, Dağı, Hasarlık Tepeksi, Gürgen Pınarı, Asma Altı, Gavur Pınarı mevkilerinde ormanlık ağaçlar kesiliyor dendi. Rıza Yalçınkaya, Amasya'da kurulması planlanan termik santrale karşı olduklarını belirterek 34 kilometrelik gerilim hattı için ormanlar kesiliyor ancak bu termik santralin henüz çet süreci bitmemiş, raporu alınmamış, bir çivi bile çakılmamış. Amasya'da termik santral kurulması imkansız çünkü Çevre Bakanlığı'nın bir bölü 100 binlik planına göre bu yer turizm, orman ve tarım alanı olarak görünüyor. O alan sanayi alanı olarak görülmüyor. Plan notlarında Amasya'nın 3000 yıllık tarihi geçmiş olduğu, arkeolojik değerlere sahip olduğu... Ve bu anlamda mutlak korunması gereken bir alan kabul edilip bölgenin sürekli turizm açısından kalkınma pilot bölgesi olarak değerlendiriliyor. Bunu devlet yaptırdığı planda notların içine koymuş. Ama buna rağmen yaklaşık 6 senedir firma buraya termik santral yapmak için uğraşıyor. Olmayan bir termik santral için 54 kilometrelik bir alanda enerji hattı kurulmaya çalışılıyor. Binlerce ağaç kesiyor diye konuştu. Son haberimize gelelim. Avusturyalı tasarımcı Christoph Rettesar. Havadaki nemi kullanarak içilebilir, su üretilebilen, kolaylıkla da bisiklet kadrosuna monte edilen bir düzenek geliştirdi. Son şeklini verinceye kadar 30 farklı model üzerinde çalışan Rettesar... Farklı iklimlerdeki nem düzeyi ve ısı üzerinde de çalıştı. Çalışmalarının ardından bisiklet dünyasında özellikle suyun sınırlı olduğu ülkelerde pazarlama anlamında da oyunun kurallarını değiştirecek bir sonuca ulaşmış durumda. Fontus adı verilen ürünü her bisiklet kadrosuna takılabiliyor. Sıcaklık ve nem durumuna bağlı olarak yarım litre suyun iki değişik mekanizmayla Havadan damıtılması mümkün. Yarım litrenin ortalama toplam süresi ise bir saati buluyor. Bisiklet hareket ettiği zaman hava yoğunlaştırıcı bir yapının içine yayılıyor. Güneş enerjisiyle çalışan soğutucu element tarafından suya dönüştürülen nem de bir boruyla şişe yakıyor. Temiz suyun az bulunduğu yerler için iyi bir çözüm gibi görünüyor. Yeşil ve barış dolu bir gezegen diliyoruz. Esen kalın.